Bugünkü programı Mehmet Nur Aydınoğlu, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür. Arbyumla birlikte uzaktan telefonla sunuyoruz. Evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo Stüdyosu'nda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim bugün 12 Ağustos Çarşamba ve saat 11.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 Efendim bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Haluk hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet merhabalar efendim. E tekrar şimdi bugünkü programımızın konusu biliyorsunuz birkaç programdır. Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme e, kitabının e, çeşitli raporlarını ele alıyoruz. Bugün de Haluk Gerçek Hoca'nın e, yazmış olduğu raporu Kanal İstanbul Trafik ve Ulaşım Açısından Değerlendirme Bölümünü konuşacağız. Evet ben hemen e, sözü e, Nuray Hocama vermek istiyorum. E, i̇lk e, açıklama ve soruyu e, Nuray Hoca'dan alıyoruz. Buyurun hocam. Evet teşekkür ederim. Haluk Hocam günaydın. E programımıza Gerçekten. katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, teşekkür ederim. E, sağ olun. E, şimdi sizin e, Kanal İstanbul kitabındaki makaleniz e, çok önemli bir konuyu, konuya dokunuyor. E, Elindiği gibi e, Kanal İstanbul'un e, görünürdeki yapım gerekçesi bu e, İstanbul Boğazı'nın trafiği ve bu trafiğin e, ileride e, alacağı şekilde e, İstanbul şehri için yaratacağı tehlikeler vesaire. Herkes biliyor bunun aslında gerçek gerekçe olmadığını, gerçek gerekçenin başka yerlerde olduğunu ama e, chat raporunda da e, diğer bütün açıklamalarda da e, ortaya konulan gerekçe bu. Sizin makaleniz bu bakımdan çok değerli ve makaleniz özellikle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin değerlendirilmesiyle başlıyor. Daha sonra kazalar, meydana gelen kazaları ve bunların nedenlerini ayrıntılı bir biçimde inceliyorsunuz. Ve makalenizin Sonraki bölümlerinde ise chat raporunun eki olan trafik raporunu ayrıntılı olarak değerlendiriyorsunuz. Ve buradan hareketle de 1970'lere kadar varan bir perspektifte yapılan trafik tahminlerini ve bu tahminlerin doğruluk derecelerini irdeliyorsunuz. Bunlar hakikaten çok e, önemli e, noktalar. E, bir de tabii şeyinizin makarinizin son kısmında e, ulaştırma yapıları adını verdiğiniz e, benim geçiş yapıları dediğim bu köprüler, limanlar, efendim bu lojistik merkez vesaire, bunlarla ilgili değerlendirmelerinizi de e, ortaya koyuyorsunuz. E, i̇sterseniz. E, bu çalışmanızın genel çerçevesi içinde mevcut durumu ve kazalarla başlayarak konuyu bu programımızda da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet Haluk Hocam, ne, ne diyorsunuz? Çok teşekkür ederim Nuray Bey. Gayet güzel bir özet yaptınız. Aslında benim Kanal İstanbul kitabındaki... Ee, incelemem ee, trafikle ilgili bir inceleme. Öncelikle Boğaz Trafiği'nin gelecekte nasıl değişebileceğiyle ilgili chat raporunun eki olarak hazırlanmış bir teknik raporun değerlendirilmesini şeklinde başladı. Ondan sonra kazaları ve yine Kanal İstanbul üzerindeki yapılacak ulaştırma yapıları ya da geçiş yapıları dediğimiz yapıların e, durumuyla e, son olarak da Fezibilite ile ilgili bazı değerlendirmeleri içeriyordu benim çalışmam. Ee, şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Kanal İstanbul'un gerekçesi olarak İstanbul boğazındaki e, gemi trafiğinin artması, özellikle de akaryakıt ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan tanker geçişlerinin artmasının İstanbul kenti üzerinde bir tehdit unsuru oluşturacağı, ve bu nedenle de e, Boğaz'a alternatif yeni bir geçişin oluşturulması gerektiği e, söyleniyor. Zaten Kanal İstanbul'un ana gerekçesi olarak da bu ortaya konuyor. O bakımdan belirttiğiniz gibi gerçekten burada söylendiği gibi trafik artışı söz konusu mu ve bir tehdit oluşturuluyor mu ve buna alternatif olarak yapılan kanal bu tehdidi ortadan kaldıracak bir çözüm mü bunlara bakmak gerekiyordu. Ben de özellikle bu noktalar üzerine odaklanmaya çalıştım. Bir kere mevcut verilere baktığımızda bunlar e, devletin kendi verileri. Yani Boğazlar'dan geçen e, gemi ile ilgili verilere baktığımızda e, trafiğin e, girerek azaldığını görüyoruz. Yani 2006 ile 2019 yılları arasındaki döneme baktığımızda 2006'da yılda 56.886 toplam yeni geçişi olmuş İstanbul Boğazı'ndan bu sayı 2019'da 41.112'ye düşmüş. Yani %27.7'lik bir azalma söz konusu. Yani buraya baktığınızda gerekçede söylendiği gibi trafik artmıyor. Yeni trafiği azalıyor. Bu çok önemli bir nokta ve sürekli bir azalmadan bahsediyoruz. Yani iniş çıkışlar söz konusu değil bunun dışında kazalara baktığımızda yani Boğaz'daki gemi kazalarına bu da 2007 yılında toplam 670 kaza olmuş ki bunlara ancak 31 tanesi çatışma şeklinde diğerleri işte dümen kilitlenmesi, karaya oturma gibi küçük ölçekli arızalar oluşuyor 670 olan bu sayı 2007'de 2017'de 245'e düşmüş ee, ve bunun da sadece 22'si çatışma şeklinde yani küçük çarpışmalar dediğimiz şeyler, kazalar şimdi hem kaza istatistikleri hem de e, trafik e, geçiş istatistikleri yani geniş geçiş sayıları 2006'dan itibaren Günümüze kadar yani 2019'un sonuna kadar bir azalmanın söz konusu olduğunu gösteriyor. Tabii bunun nedenlerine e, açıklamak gerekiyor. Yani kazalar ve trafik neden azalıyor ve gelecekte bu nasıl değişebilir? Buna bakmak lazım. Nedenlerine baktığımız zaman bir kere gemi trafiğindeki azalmanın birçok e, nedeni var. E, bunlar arasında e, özellikle gemi trafiğine alternatif boru hattı projelerinin ortaya çıkması önemli bir seçenek olarak gözüküyor. Özellikle petrol taşımaları açısından. Ee, ayrıca Rusya'nın e, boğazlar üzerinden yaptığı taşımaların önemli bir kısmını Baltık denizi üzerine kaydırdığını görüyoruz. Bu da bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. Ee, diğer önemli bir e, olgu bu e, Petrol e, taşımaları için alternatif yollar dışında e, özellikle gemi trafiğinin sayı olarak azalmasında etkili olan şey gemi boyutlarının ve taşıdıkları gross tonların büyümesi. Yani ortalama olarak daha büyük gemiler ve taşıma yapıldığı için e, yük tonajı değişmese bile ya da bir miktar artsa bile geçen gemi sayısı azalıyor. Yani gemi tonajında da belirgin bir büyüme var. Gemi boyutlarında da. Şimdi bütün bu faktörler birleştiği zaman gemi sayılarının azaldığını görüyoruz. Kazalara gelirsek İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kontrolüyle ilgili olarak 2003 yılından sonra yeni bir kontrol sistemi getirildi. Gemi trafik hizmetleri olarak. Bu kontrol sisteminin uygulanması Boğazlardaki gemi geçiş güvenliğini önemli ölçüde arttırdı. Ee, şu anda Boğazlardan, İstanbul Boğazı'ndan e, tek yönlü geçiş yapılabiliyor. Yani 24 saat bir yönde, 24 saat diğer yönde geçiş yapılabiliyor. Dolayısıyla gemilerin Boğaz'da karşılaşmaları söz konusu değil. İkincisi... Teknolojinin gelişmesiyle e, bu gemi geçişleri kontrollü olarak yapılmaya başlandı. Daha teknolojik e, kontrol olanakları da arttı. En önemlisi de kılavuz kaptan alma zorunluluğu özellikle 150 metreden daha e, büyük olan gemilerde kılavuz kaptan alma zorunluluğu da getirildi. E, bütün bunlar bir araya geldiğinde kaza sayısı da önemli ölçüde azaldı. Gerçekten de baktığımızda İstanbul Boğazı'nda en büyük kaza olarak işte independent tankerinin yaptığı bir kaza var. Ondan sonra açıkçası büyük ölçüde bir kaza ortaya çıkmadı. Sonuç olarak bu trafik ve kaza analizleri bize gösteriyor ki Kanal İstanbul için en önemli ve en temel gerekçe olarak gösterilen Trafik artışı, yeni trafik artışı ve kaza artışı doğru değil. Peki gelecekte bunlar nasıl değişebilir sorusu esas önem kazanıyor çünkü Çet Kanal İstanbul Çet raporu ilk defa yayınlandı ve e, paylaşıldığı zaman kamuoyunda bu sözüne ettiğim Ek 38'de verilen trafik etiği raporu yoktu. E, ben bunu ilk incelemelere başladığım zaman Ulaştırma Bakanlığı'dan istediğim ama vermediler. Daha sonra ikinci e, bir paylaşımda bu Yüksel Proje ve Artelia diye bir uluslararası Fransız e, orijindi fakat uluslararası bir mühendislik firmasının birlikte yaptığı bu trafik raporun e, chat raporunun eki olarak konuldu ve biz de tabii bunu inceleme fırsatını bulduk. Şimdi bu raporu çok ayrıntılı bir şekilde inceledim. O raporda sizin de baştan belirttiğiniz gibi 2070 yılına kadar İstanbul Boğazından geçecek gemi trafiğiyle ilgili bir öngörü yapılmış. Tabii bu öngörü için bir makroekonomik yaklaşım, bir model kullanmışlar uluslararası mühendislik danışmanların. Bu makroekonomik modelde işte İstanbul Boğazından trafiği olan Çevre ülkelerinin, bunlar Karadeniz ülkeleri, geçiş ülkeleri denilen diğer ülkeler ve ikinci pazarlığa denilen ülkelerden oluşuyor. Bu çevre ülkelerinin gelecekte gayri safi yurtdışı hasılarının ne kadar büyüyecekleriyle ilgili bir tahmin yapılmış. Bu tahmine bağlı olarak da şu andaki gemi trafiğinin ne şekilde artabileceği şeklinde bir öngörü de bulunulmuş. Şimdi bu burada ilginç olan şöyle bir şey var trafik eti açısından. Rapor diyor ki e, bu elimizdeki veriler diyor ki bunlar 2006 ile 2000, 2005 ile 2016 arasını kapsıyor mevcut trafik verileri. Bu çalışma çünkü 2017 tarihli bir çalışma. Bu 12 yıllık veriler istatistik açıdan geleceğe ilişkin bir projeksiyon yapma olanağı vermiyor. Bu bir anlamda doğru bir tespit. Çünkü 12 yıllık bir döneme bakarak bunun ta 2070'e kadar bir trendini almak mümkün ama bu çok önemli hatalar gözür. Biz bu nedenle diyor bir e, istatistik modelle bir analiz yapmadık. Sadece bizim kendi uzmanlarımızın tecrübesine dayanan bir senaryo analiziyle Gelecekteki trafiği tahmin ettik diyor. Şimdi tabii senaryo analizi bu konuyla ilgili olanlar bilirler. Geleceğin çok belirsiz olduğu, gelecekteki makroekonomik gelişmelerin ne olacağının kolay kestirilemeyeceği durumlarda farklı gelişme öngörüleri yapılarak bir analizdir. Burada da bence aslında yaklaşım olarak doğru bir yaklaşım izlenmiş ama Yedi tane senaryo incelenmiş. İşte Kafkasya çatışması çıkması, Ukrayna çatışması çıkması, gaz politikasının değişmesi, trafiğin demir yoluna kayması, fosil yakıt kullanımının sonunun gelmesi gibi senaryolar var. Şimdi tabii burada önemli olan şu. Bu senaryolardan hangisi ne ölçüde gerçekleşecek gelecekte? Bu çok önemli bir konu. Çünkü burada... 2070 yılında Boğaz'dan geçen trafiğin şu anda 41 bine düşmüş 2019 yılı itibariyle bine çıkacağı öngörülüyor. Yani iki katından daha fazla bir artış öngörmüşler. Nasıl artacak bu trafik? Bu ülkelerin yani buradan geçiş yapan gemilerin ticarette kullandıkları ticaretine neden olan ülkelerin dair safi yurt işe hazırlığının ekonomilerinin büyümesiyle mümkün olabilir bu. Tabi ki bakıyoruz, özellikle bu pandemi döneminden sonra bütün dünya ekonomisinde ciddi bir küçülme var. Yani gelecekle ilgili ekonomik tahminleri yapmak artık pek mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılında %33 küçüldü ekonomisi. Avrupa Birliği toplam olarak %15 küçüldü. Ülke bazında baktığınızda İspanya %22 küçülmüş. Yani zaten bir kere bu çalışmada... Covid benzeri pandemilerin gelecekte de ortaya çıkabileceği gibi bir senaryo yok. Olsaydı daha da trafiği azaltacak bir faktör olarak hesaba katılması gerekirdi. Bütün bunları göz önüne tuttuğumuzda <gülüyor> bu senaryo analizi tamamen bugünkü trendlerin devamı etmesine göre yapılmış bir trafik etidiyle son buluyor. Yani başlangıçta biz bir senaryo analizi yapacağız diyorlar. <gülüyor> Seçtikleri senaryo her şey bugünkü gibi devam edecek şekilde olursa ve trafik bütün bu ülkelerin gayri safi yurt içi hasıları gelecekte de artmaya devam ederse belirli ölçülerde trafikte bu oranda artacaktır gibi çok basit bir kabule dayanıyor. Yani bunun Boğaz İstanbul, Kanal İstanbul gibi son derece yıkıcı etkileri olan, çevresel etkileri olan bir projede bu kadar temeli olmayan bir trafiğin esas alınması gerçekten e, üzücü bir şey. Ee, şimdi e, bu projeksiyonlar içerisinde e, gemi trafiğini belirlerken e, öngörülen nedir? Gemi boyutlarının e, nereye kadar büyüyeceği? Ortalama gemi tonajlarının e, ne olacağı konusunda bir değerlendirme var mı? E, buna bağlı olarak da şunu sormak istiyorum. Şimdi e, gemi boyutları büyüyor. E, gemi boyutları büyürken e, bu trafiği, bu daha büyük boyut e, tonajlı gemilerin yer alacağı bu trafiği daha dar ve sığ bir kanalda yöneltmek ne kadar doğru? Ee, onun bir değerlendirmesini yapabilir miyiz? Tabii. Şimdi tabii <gülüyor> e, bundan sonra yani bu trafik öngörüsünün e, tamamen mevcut durumunda mevcut eğilimlerin devam edeceğine dayanmasının yanlışlığı dışında e, sözünü ettiğiniz e, gemi trafiğinin gelecekte ne olacağıyla ilgili sayısal bir ...projeksiyon yapılıyor, işte 86 bine çıkacak diyor. Bunun içinde elbette ki büyük gemilerin oranı artacak. Çünkü son yıllarda başlangıçta da söylediğim gibi gemi boyutları ve tonajları artmaya devam ediyor. Şimdi Kanal İstanbul projesinde bir tasarım gemisi seçiliyor. Yani genelde öyle yapmak lazım. Projeyi boyutlandırırken veya fiziksel standartlarını tespit ederken... Seçilen e, tasarım gemisi tanker e, olarak 275 metre uzunluğunda ve su çekimi 17 metre olan e, 145 bin dead, e, dead tonluk bir gemi seçilmiş. Yani bu tasarım gemisi olarak seçilen gemi. E, Kuru gemisi olarak da yine belirli standartları olan bundan daha düşük e, boylu başka bir gemi seçiliyor. Şimdi 275 metre uzunluğundaki bir geminin tankerin ve su çekimi 17 metre olan bir tankerin kanalda kazaya uğrama olasılığı bu konuda Kılavuz Kaptanları'nın da yine Kanal İstanbul kitabında değerli bir çalışması var. İstanbul Boğazı'na göre çok daha fazla. Bir kere kanalın... Yüzeydeki genişliği 265 metre, e, taban genişliği 275 metre ve derinliği 20 metre, 20.75. Şimdi 17 metre su derinliği olan, su çekimi olan bir geminin altında 3 metrelik bir e, su kalınlığı kalıyor. Bir derinlik kalıyor. Ayrıca yine e, gemi navigasyonuyla ilgili olanlar bilirler ki özellikle sığ sularda ve düşük hızlarda seyrederken gemilerin ee, dibe batması gibi bir e, e, İngilizce'de squat denilen bir çökme söz konusudur. Bu çekmenin de 1.72 santim olacağı hesaplanmış bu gemi için. Şimdi 1.72'nin üstüne 17 metre su çekimini de koyduğunuz zaman 19 metreye yakın bir e, derinlik söz konusu oluyor ki demek ki geminin altında 2 metrelik mesafe kalacak. Yani bu kadar e, riskli bir derinlikle bu geminin kanal içerisinde seyretmesi e, oldukça riskli. Halbuki Boğaz'daki ortalama derinliğin e, 60 metre, e, 30 metre olduğunu biliyoruz. Yani en derin yerinde 110 metreye varan bir e, derinlik söz konusu. Ve tabii Boğaz'ın e, genişliğiyle kanalla karşılaştırmayacak. Ölçü de geniş. Şimdi böyle bir geminin 10 not e, hızıyla... Karadeniz'den akıntı hızı da var. Ayrıca bunu da hesaba katmak lazım. Aşağı yukarı o da 3.99 nota karşı geliyor. Karadeniz'den Marmara'ya doğru. Akıntı hızıyla birlikte Karadeniz'den Marmara'ya geçerken dümen tutmasının bile kaptanlar çok zor olduğunu söylüyorlar. Ve altında sadece 1.5-2 metrelik bir su derinliği kalmış olan 275 metre uzunluğundaki bir geminin kanalı tıkama olasılığı son derece yüksek. Bırakın çarpışmayı. E, navigasyonun sağlanmasının bile çok zor olacağı söyleniyor. Bu işin uzmanları ve kaptanlar tarafından. E, bunlar göz önünde tutulduğunda bir de başka bir konu var. Biliyorsunuz kalanın dibi beton kaplama ve herhangi bir arıza anında e, tankerlerin ya da gemilerin demir atıp demir tutması bu betonla ilgili. E, beton yüzey nedeniyle mümkün değil. Yani çapa tutması mümkün değil. Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda boğazdaki gemi trafiğinin artması nedeniyle yapılacağı öngörülen kanaldaki kaza olasılığının, tıkanma riskinin boğazdan çok daha kat kat olduğunu söylememiz mümkün. Ayrıca su derinliği 17 metrenin üstünde olan gemilerin de bu kanaldan geçmesi teknik olarak da mümkün değil. Bu kadar sığ bir alt kalacağı için. Evet. Evet Nura Hoca'nın bir sorusu var herhalde. Ben ben şunu şey yapmak istiyorum. Şimdi 2070 projeksiyonu yapılmış. İşte dediğiniz rakamlar ortaya çıkıyor. Ee, diyelim ki o rakamlar mertebe olarak doğru. Bilim, tabii sizin değerlendirmeleriniz çok doğru. Yani bir takım hayali sanaryolara göre, bir takım belki sübjektif değerlendirmelere göre bulunan bir değer bu. Peki o olumsuz durumda bile yani trafiğin çok arttığı durumda bile ee, bir kere e, biraz önceki soruyla bağıntı olarak tabii kanal buna cevap verebilecek mi artan genel bir de şu kanal yapılmasaydı İstanbul Boğazı'ndaki mevcut durum daha ileri emniyet tedbirleri de alınarak önümüzde 50 sene var yani az zaman değil İstanbul mevcut İstanbul Boğaz'ı bu trafiği kaldıramaz mıydı? Yani e, bu aşırı bir trafik midir? Meb Tabii dediğim gibi e, mevcut tedbirleri de esasen bunu kaptanlar da ifade ediyorlar. Şu anda bile bir takım ilave e, tedbirlerin alınması uygun olur ve yararlı olur. Bunların da önümüzdeki 50 yıllık perspektifte alınacağını düşünerek bu e, öngörülen büyük trafik Boğaz, Boğaz tarafından karşılanamaz mı? Elbette karşılanabilir. Bir kere baştan da söylediğimiz gibi bu trafiğin 86, bugün 41 bin düzeyinde olan yıllık geçiş trafiğinin 86 bin düzeyine yani iki katından daha fazla artacağına ilişkin elimizde inandırıcı bir analiz yok. Veriler de bunu göstermiyor azalma söz konusu ve özellikle de Boğaz'dan Tankerle ilgili yani petrol ürünleriyle ilgili geçişlerde ya da kimyasal madde taşıyan, tehlikeli madde taşıyan gemilerle ilgili geçişlere neden olan yük türüyle ilgili e, yeni e, ulaşım seçeneklere çıkıyor. Başta boru atları olmak üzere. Örneğin yani evet. daha önce de bu konuda fizibilite çalışmaları yapılan Samsun Ceyhan boru atı var. Samsun Ceyhan boru atının yapılması bile bu trafiği yarı yarıya azaltacak bir şey. Yani eğer e, akıllı ve ekonomik anlamda anlamlı bir proje yapılmak isteniyorsa İvedilik'te Samsun Ceyhan e, Boru Hattının tamamlanması gerekir Türkiye'deki petrol akışıyla ilgili e, aşağı yukarı bugünkü tankerlerle taşınan petrol trafiğinin yarısını buraya kay kaydırmak da mümkün olabilecek. Şimdi bütün bunlar ortadayken e, Kanal İstanbul'un Diyelim ki 86 binlik trafiğin bir kısmını Kanal İstanbul'a aldığımızı kabul edelim. Yani 86 bin gemi geçeceğini kabul edelim. Ve bunun da bir kısmının, böyle bir şey zaten pek Montreux Sözleşmesi gereği de pek mümkün değil. Çünkü e, hiçbir ülke bu kadar değerli gemilerini, e, milyonlarca dolarlık gemilerinin biraz önce açıkladığımız gibi çok sığ bir kanal içerisinde akıntılarla tıkanacak duruma gelecek riskli bir yola üstüne para ödeyerek sokmak istemez. Yani hem para verecekler hem de riskleri daha da artacak. Bir de uluslararası anlaşmalar var bu konularla ilgili. Yani bir kere buradan da zaten bir geçerli bir neden bulmak mümkün değil. Bütün bunlar bir araya geldiğinde kanalın zaten büyük gemileri geçiremeyeceğini biraz önce açıkladık. Yani su derinliği 17 metrenin üstünde olan ve 275 metreden daha büyük gemilerin buradan geçmesi mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil ve çok riskli. Daha küçük ki yani 275 metrenin altında 150 metrenin üstünde olan gemilerin de yine buradan geçmesiyle ilgili su derinliği 16 metrede olsa altta yine bir sığ su kalacağı için. Ee, oldukça riskli. Bu da yapılması gereken en akılcı, akılcı çözüm. Bir kere e, ulaşım açısından bu projenin herhangi bir geçerliliği yok. Gerekçesi de söz konusu değil. Ee, boğaz'daki e, gemi trafiğinin e, önemli bir kısmını oluşturan tanker trafiği için yeni boru hatlarıyla alternatifler oluşturmak. Evet, ee, bir küçük evet. ara verelim, ee, müzik parçamızı dinleyelim, ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle e, devam edelim. Liberal. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek Hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi ee, ve e, programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertürş e, birlikte e, hazırladık ve sunuyoruz. E, Haluk Hocam, e, bu ikinci bölümde hemen e, kara trafiği üzerinde e, duralım e, derim. E, özellikle bu o, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuzey Marmara Otayolu 3. Boğaz Köprüsü dahil e, çünkü Genel Müdürlüğü Kuzey e, Marmara Otayolu Projesi Nakkaş ba Başakşehir e, kesimi bağlantı yolları da dahil olmak üzere e, yap işlet devret modeli ile İhaleyi gerçekleştirdi ve Rönesans gruba verdiler. Ee, buradan hareketle de anlaşıldığı kadarıyla yollara hemen girişilecek. <Gülüyor> Kara trafiğinin getireceği problemleri ve e, özellikle e, yapılması düşünülen yapılar, işte bu konteyner e, limanları, e, lojistik bölge hem Karadeniz'de hem Marmara'da, ikinci bölümde e, bunları ele alabilir miyiz lütfen? Evet, e, bu da tabii İstanbul'un ulaşımı e, açısından çok önemli bir olumsuz etki yapacak e, projeler. Kanal İstanbul, İstanbul'un batı yakasını e, 45 kilometrelik bir kanalla ikiye bölüyor. Yani e, artık e, ortada bir ada kalıyor. İstanbul'u aşağı yukarı 8 milyon nüfuslu bir adaya bölmüş oluyor orta kısmı. Bu iki bölüm arasında yani bölünen iki kısım arasında da e, İstanbul'un ulaşım altyapısının, karayollarının ve demiryollarının birbiriyle bağlanması gerekiyor. Bu bağlantıları sağlamak üzere sekiz tane e, köprü geçişi planlanmış Kanal İstanbul üzerinde. Şimdi bunların e, bir kısmı karayolu köprüsü, bir tanesi demiryolu köprüsü, e, bir de e, İstanbul Havalimanı Halkalı Köprü geçişi var. Böylece biri demir geçişi olmak üzere toplam 8 köprü geçişi söz konusu. Yani önce bölüyorsunuz ondan sonra da bunları e, büyük köprülerle e, asma köprülerle iki yakayı birbirine bağlamak durumunda kalıyoruz. Şimdi bu köprülerin boyutlarıyla ilgili de ben küçük bir çalışma yaptım. Bunların zaten raporda teknik olarak e, orta açıklıkları ne olacak e, Kenar açıklıklar ne olacak, su seviyesinden yükseklikleri ne olacak bu konuda teknik bilgiler var. Ama genelde baktığınız zaman e, hızlı tren geçişi de dahil olmak üzere e, bütün bu e, köprülerin e, toplam boylarının yani orta ve kenar açıklıklar dahil e, 4 tanesinin e, bizim şu andaki Boğaz Köprüsü dediğimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün toplam boyundan daha fazla olduğunu görüyoruz dört tanesi. Yani bir karşılaştırma e, açısından e, baktığınız zaman. E, yine genişlik olarak baktığınızda bunlar dört e, şerit giriş dört şerit geliş köprüler olarak planlanmış. Çoğunluğu ortalama 47 metre ile e, 63 metre arasında değişiyor. Evet. 15 Temmuz Köprüsü'nün genişliği ise 34 metre. Yani büyük e, köprü geçişleri, çok maliyetli köprü geçişlerinden bahsediyoruz. İstanbul'un trafiği malum. Zaten e, ciddi olarak e, dünyada trafiği en tıkanık ülkeler, kentler sıralamasında hep ilk 3'te ilk 5'te yer alan bir kentten söz ediyoruz. Şimdi bu geçişlerin de yaratacağı dar boğazları düşünürseniz ee, gerçekten de İstanbul'un ulaşımı açısından, e, sadece ulaşım perspektifi açısından bile son derece sakıncalı. Diğer bir önemli nokta ayrıca e, yeraltı geçişleri de var. Yani metro geçişleri de söz konusu. E, bu kanalın altından e, metro 3 e, adet metro geçişi planlanmış. Bir tane Halkalı Isparta, Kule, Edirne konvansiyonel demiryolu. Diğeri de Sefaköy Beylikdüzü metrosu ve Mahmut Dayı Esenyuk metro geçişleri de kanalın altından geçecek. Üç tane de ciddi metro geçişi var. Ayrıca bunların dışında BOTAŞ ve İGDAŞ sorumluluğunda olan BORU ile kesişmeler söz konusu. Şimdi bütün bu yapılar, yeni yapılar hem maliyet açısından ciddi yükler getiriyor hem de İstanbul'un trafiği için Önemli engeller ortaya çıkartıyor özellikle köprü geçişleri. Ee, burada tabii şunu da belirtmek lazım. Ee, bu trafiğinle ilgili yapılan öngörülerde de ciddi sorunlar var. Yani gelecekte bu köprülerin üzerindeki trafiğin ne olacağıyla ilgili tahminleri yaparken Özellikle Kanal İstanbul çevresinde yeni yapım açmaya açılan alanlardan gelecek nüfus artışlarını bunların yaratacağı ek de mutlaka göz önünde tutmak gerekir. Yani İstanbul'un mevcut trafiğinin üstüne burada yaklaşık 1,5 milyona ulaşacağı söylenen belediyenin kendi yaptığı hesaplamalara göre bir ek nüfusun gelmesi de söz konusu olacak. Yani ben şöyle söyleyeyim, İstanbul Ulaşım Ana Planı çalışmaları sırasında daha önceki belediye yönetiminde ben belediyede tanıdığım bazı arkadaşlarla görüştüğümde hocam dediler biz İstanbul'un nüfusunun gelecekte ne olacağını hesaptıramıyoruz tahmin edemiyoruz bu Kanal İstanbul projesi nedeniyle gerçekten de burada yeni yapılacak alanlarla birlikte kentin kuzeye doğru özellikle Kuzey Marmara ile birlikte ve yeni hava havaayla birlikte düşünüldüğünde kentin korunması gereken bütün doğal alanları kentin yapılaşmaya açılıyor. Bir anlamda zaten belki sonunda söyleriz. Bu projenin 21 milyar dolar olarak tahminen öngörülmüş maliyetinin yarısının da bu emlak projelerinden sağlanması hesaplanıyor. 10,5 milyar dolar. Yani bu sonuçta bir e, ulaşım ya da lojistik projesi değil. Tamamen bir emlak projesi olarak ortaya çıkıyor. E, tabii bu köprü geçişleri ve metro geçişleri dışında Kanal İstanbul'da ciddi bir kazı miktarı var. Yani ilk tahminler yaklaşık 1.1 milyar metreküklük bir afriyat gerekeceğini ortaya koyuyor. Bu rakam daha da büyüyebilir. Bu kazılan toprak tabii biliyoruz ki kazılan zeminde bir gevşeme olacağı için hacimde de bir artış olur. Bu artış katsayısı ile birlikte yaklaşık 1.20 alsanız bir bir nokta buçuk milyar metreküpün üstünde bir toprağın taşınması gerekecek. Şimdi bu toprak nasıl bertaraf edilecek? Kazı toprağı, bir de dip taramaları var işte göllerin içerisindeki dip taramaları da buna eklendiğinde çok ciddi bir hafiyat toprağının taşınması ve bertaraf edilmesi sorunuyla karşı karşıya kalınacak. Buna çözüm olarak buldukları şey bu toprağı Karadeniz kıyısına Dolgu olarak e, dökmeyi düşünüyorlar ve böylece Karadeniz kıyısında e, bir lojistik merkez bu dolgu alanları üzerinde bir de Karadeniz konteyner limanı planlanıyor. Bir de rekreasyon amaçlı dolgu yapılıyor ki toplam dolgu uzunluğu 38 kilometre. Yani düşünün Karadeniz'e bu toprağı taşıyacaksınız. Ee, bir buçuk milyar metre üstünde toprağa ve burada oluşturacağımız dolgu alanları üzerinde de bir konteyner limanı ve bir, bir de lojistik merkezi yapacaksınız. Yani bunlar çok ciddi e, iddialı projeler. Ayrıca e, bunlarla ilgili biliyoruz işte Karadeniz otoyolu sık sık fırtınalarda bir kısmı çöküyor. Yani Karadeniz çok dalgalı e, et, e, yıkıcı etkileri olan Öyle kolay gideniz değil. Bu yapıları burada tutmak için çok ciddi tedbirlerin alınması, maliyetlerin e, harcanması gerekiyor. E, Karadeniz konteyner limanı ve lojistik merkez dışında ayrıca Marmara konteyner limanı diye yani kanalın Marmara ucunda, Marmara denizi ucunda bir konteyner limanı daha düşünülmüş. Bir de bu da deniz alanı üzerinde dolgu şeklinde oluşturulacak. 631 bin metrekarelik bir alan üzerine oluşacak bu. Bir de küçük çekmecede yap limanı düşünülmüş. Daha önce hatırlarsanız ilk çet raporunda bu kazı toprağıyla Marmara'da üç tane ada oluşturulması planlanmıştı. Fakat sonradan deprem etkisi nedeniyle bundan vazgeçtiler sanıyorum. Adalar bu yeni projeden çıkarılmış ama onun yerine konteyner limanları, projistik merkez ve Yat Limanı projeleri gelmiş. Evet yani bu e, ciddi ulaştırma yapıları ve sonuçta e, bunların da getireceği ek ulaşım sorunlarıyla karşı karşıya kalınacak. Hocam bu noktada e, araya girip özür dilerim bir bilgi vermek istiyorum. İlhan Avcı hocamızın bu limanlarla e, ilgili olarak e, Kanal İstanbul kitabındaki makalesinde çok ilginç bir görüş var. Aslında bu iki, iki limanın e, ve e, iki limanın da yani Karadeniz kıyısındaki o dolgu alanı dışında mevcut hafriyatı değerlendirmek amacıyla gerçekte yapıldığı ifade ediliyor. E, özellikle güneydeki e, yani avcilerin önündeki deniz köşkler mahallesi'nin önünde yapılacak dolgu e, tamamen yani o, o şey e, liman aslında. Tamamen adaları o sözüne ettiğiniz üç adayı replasa etmek, kısmen replasa etmek üzere dolguları değerlendirmek için yapılıyor. Yani sonuç olarak gerçekte burada bir liman oluşturmak, iki tane liman oluşturma ihtiyacı var mı yok mu zaten o da belirli değil. Ama bunlara bir takım kılıflar bulunuyor şimdi. Hatta işte bir de lojistik merkez eklenmiş vesaire. Bunu da eklemek evet. istedim. Kusura bakmayın araya evet. girdim. Evet. Çok doğru. Zaten aşağı yukarı ben de onu söylemeye çalıştım. Yani bu dolguyu da taraf etmek için düşünülmüş projeler bunlar. Yani bu kadar 1.5 milyar metreküpün üstünde dolguyu nereye taşıyacaklar? Başka bir yer yok. Önce ada yapalım dediler, olmadı. Riskli deprem açısından sonra da bunları deniz Karadenizi doldurup işte bir konteyner limanı, bir lojistik merkez, Marmara'ya da bir ikinci konteyner limanı yapalım diyorlar. Aslında İstanbul'un bir lojistik master planı var. Henüz daha onaylanmadı ama uzun yıllar çalışılarak hazırlanmış bir plan. Bu lojistik master planında İstanbul'da iki tane lojistik merkez düşünülmüş. Bunlardan biri Anadolu yakasında, Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında bir yerde. Diğeri de Avrupa yakasında, Arnavutköy civarında bir yerde ve Zaten daha önce yapılan plan çalışmalarında da burada sözü Karadeniz Konteyner Limanı ve Marmara Konteyner Limanı kimsenin aklına gelmemiş. Bu tamamen kanaldaki dolgu toprağından kurtulmak için yaratılmış yeni projeler. Yani tamamen öyle. Evet, evet. serbest evet. bölgeler bile o plan dahilinde hem Anadolu yakasında hem de Avrupa yakasında inşa edilmişti ve yani belirlenmiş olan şeylerin üstüne geliyor. Bir şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu e, ihale e, yap işlet devret modeli ile gerçekleştirilmiş. Yani bu yollar ve tabii ki onunla bağlantılı köprüler. Bu şu demek mi? Yani hem yollar hem köprü e, parayla e, geçilecek. Evet e, evet yapılarmı? Evet tabi tabi. Yani şimdi bu proje yapılacağını zannetmiyorum. Yani açıkçası ben kişisel görüş olarak bunu söyleyeyim. Yani bu ekonomik koşullarda bütün dünya ekonomisinin küçüldüğü bir ortamda ve belirsizliklerin çok olduğu bir ortamda bu kadar riskli bir proje için yatırımcı bulmak pek mümkün gözükmüyor. Ne kadar büyük garantiler verirsiniz, verin. Ayrıca burada da, tabii uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan Gemileri buradan geçmeye zorlayamayacağınız gerçeği de var şimdi bütün bunlarla bir kenara bırakırsak yani e, akılcı hiçbir akıllıış bir yatırımcının e, garantiyle verirse böyle bir projenin altına girmesini Ben kişi olarak pek e, olası görmüyorum e, bu yapış ve devlet formülü işte biliyorsunuz 80'li yıllardan sonra Büyük bir e, keşifmiş gibi ortaya atıldı. Özellikle Turgut Özal'ın politikaları sırasında. Yani bizim cebimizden sanki para çıkmıyor. Bunu e, bir takım konsorsiyumlar, ortaklıklar bu büyük ulaşım projelerini ya da benzeri projeleri yapıyorlar. Şimdi şehir hastaneleri de buna dahil oldu. Ondan sonra da bunların gelirlerini belirli bir süre 15 sene, 20 sene, 25 sene toplayarak... E, Böylece yatırdıkları paranın üstüne bir de kar koyarak paralarını geri alıyorlar. Yani formül denen şey bu. Bu arada da devletin cebinden para çıkmamış oluyor diye bir aldatmaca söz konusu. Bir kere verilen trafik garantileri var. Aynı şekilde işte gerek Boğaz Köprüsü'nde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, gerek e, İzmit üzerindeki, yani Köyfez geçişi üzerindeki Osman Gazi Köprüsü'nde e, hala biz Iı, tahmin edilen trafiğin çok altında trafik geçtiği için oradan geçmesek bile devlet olarak bu aradaki farkı ödüyoruz konsorsiyonlara yani evet. burada ne tür garantiler verilecek onları tabii şu andan bilemiyoruz ama geçişler elbette paralı olacak ayrıca buradaki gelirin demin, demin söylediğim gibi yani ilk yapılan fizibilite etiklerinde ıı, çok değişik maliye tahminleri var yani bir bakıyorsunuz 100 milyar Türk lirasından bilmem kaç milyar Türk lirasına kadar değişen, pek esaslı olmayan maliyet tahminleri var. Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi yayınladığı bir raporu ben bu çalışma sırasında e, bulmuştum. Oradaki tahmin 21 milyar Amerikan dolarıydı. Bunun da üstüne çıkılabileceği söz konusu tabii. Bu 21 milyarın 10,5 milyarının e, finansman modelinde e, işte bölgedeki e, arazilerin emlak üretimine ayrılması sonunda oluşturulacak gayrimenkul projelerden sağlanacağı belirtmiş. Yani orayı işte Katarlılara satacaklar, uluslararası şirketlere satacaklar ya da yerel şirketlere satacaklar. Burada konutlar e, bir takım yerleşim alanları oluşturulacak ve bunlardan sağlanacak. Gelirinde buçuk milyar dolar olacağı görülmüş. Bütün bunlara baktığınızda zaten ulusal ekonomi üzerine inanılmaz ciddi yük getirecek bir proje. Hele bir de yapışta devlet formülü denilen bugün zaten sıkıntısını çektiğimiz birçok büyük projede e, hepimizin kullansak kullanmasak aradaki farkı ödemek zorunda kaldığımız bir finansman modeliyle yapıldığını düşünürseniz gerçekten hiçbir şekilde gerçekçi gözükmüyor. Yani e, açıkçası bunu tamamen unutmak lazım. Benim kişisel şeyim yine bu bir siyasi e, e, inatlaşma durumuna geldi. Aslında e, hiçbir aklı başında yatırımcının, hiçbir aklı başında ülke ya da kent yöneticisinin bu dönemde, bu belirsizlik döneminde böyle bir projeye başlaması değil, düşünmesinin bile mümkün olmaması gerekir. Ama biz, bizdeki maalesef bu siyasi e, inatlaşma, kamplaşma sonunda e, zaman zaman bunu tekrar gündeme getiriyorlar. Ve benim korkum aslında bu Kanal İstanbul çalıştayında da bir konuşmacı bunu belirtti e, bir olasılık olarak. ileride bu kanal yapılmasa bile bu bölgeyi, kanalın geçeceği araziyi yapılaşmaya açan, imar planlarını değiştiren kararlarla bu yapılaşmadan İstanbul'un genelinde görülen, özellikle kuzeye doğru giderek hızla artan bu yapılaşmadan bir takım gelirler elde etmek. Yani kanal bunun bir aracı aslında. İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda bunun bir aracı. Kuzey Marmara Otoyolu'da bu üçüne birlikte bakmak lazım aslında. İstanbul'un yapılaşmamış kuzey alanlarında henüz daha yapılaşmaya açılmamış ve daha önceki çevre düzeni planına göre de mutlaka korunması gereken bu alanlara. Yapılaşmayı açmak için bulunan bir takım araçlar. Karar İstanbul yapılmayabilir ama bu yapılaşmayla ilgili kararlar ne yazık ki devam edebilir. Evet zaten bu yapılaşmanın belli bir kısmı da şu anda gerçekleşmiş vaziyette ve evet. bir yandan inşaatlar devam ediyor. Yani o bölgedeki birçok tarım alanı ortadan kaldırılmış vaziyette. Maalesef. Evet. Evet. Argun veya Elvan'dan soru var mı acaba? Valla aydınlandık. Yani. Böyle bir majör projenin gerektiği gibi akılcı bir tartışmaya açılamaması da üzücü bir memleket için. Çok teşekkür ederim. Ben çok bilgilendim hocamızın sunuşundan. Yok başka bir sorum. Evet. Elvan sende evet. soru var mı? Ben şeyi yok soracaktım aradım ama biraz gecikmeni olarak sorayım. Bu kurulacak olan konteyner limanları ve lojistik merkezleri bir tanesi kanalın doğusunda bir tanesi kanalın batısında mı oluyor? Yani niye böyle bir kanalı geçiş, lojistik merkezleri ve liman arasındaki bağlantıyı bu şekilde yapma ihtiyacı hissetmişler onu anlamadım ben. Sizin burada yani şeyiniz bu, var mı? Açıkçası bu dolguyu yaymaları gerekiyor. Yani sonuçta Ciddi bir kazı toprağı işte 1,5 milyar metreküpün üstünde ve bunu Karadeniz'e öktüğünüz zaman 38 kilometre uzunluğunda bir dolgu bunu kanalın iki tarafına e, yayıyorlar. Sağ tarafta yani sağ derken doğusunda kanalın Karadeniz kıyısı itibariyle lojistik merkezi sol tarafa da batı tarafına da konteyner limanını koymuşlar. Plan da öyle gözüküyor. Yani bir, biraz da şöyle şöyle de bakmak lazım kazı toprağının taşınmasıyla ilgili de bir plan yapılmış. Özellikle de e, ilk e, kazı çalışmalarının başlaması için e, bunlar e, büyük, yani bugün bizim e, hiçbir şekilde kullanmadığımız büyük e, hacimli e, taşıyıcı kamyonlarla taşınacak. E, bu kamyonların bu kazı hafriyat toprağını taşımaları içinde özel kanalın iki tarafına özel taşıma yolları yapılacak. Ayrıca bu taşıma yollarını kanalın iki tarafında, kanal üzerinde köprüler yapılmadan taşımaların başlaması için de birisinin batıya birisinin de doğu tarafına dolguyu dökmesi gerekiyor. Yani toprağın dökülmesi gerekiyor. Bir de bir, bu aşıdan da bakmak lazım. Köprü geçişleri zaman içerisinde yapılmalı ki bu kamyonlar iki taraftan karşıdan karşıya geçebilir hale gelsinler. Bütün bunları düşündüğünüzde böyle bir çözüm bulmuşlar. Yani bir kısmını batıya döküyorlar, bir kısmını doğuya dökecekler. Ve iddia raporun, chat raporunun söylediğine göre de ki buna da katılmak mümkün değil. Bu taşıma için kullanılacak yollar hiçbir şekilde İstanbul'un trafiğiyle kesişmeyecek diyor. Aslında haritaya baktığınız zaman bir sürü ana yolu kestiğini görüyorsunuz zaten bu milyarlarca metreküp hafriyat toprağını taşınacağı yolların bundan kaynaklanacak trafik sorununu da hiç düşünmüyoruz yani şu anda. Hani bir kamyonun 15-20 metreküp taşıdığını düşünürsek esasında 100 milyon kamyon seferi falan gibi bir rakam çıkıyor değil mi ortaya? Burada 50 metre küp değil yani bir birkaç yüz metre küplük kamyonlar devasa büyük kamyonlar, kamyonlar mı kullanacaklar? Ha, anladım ee, madencici kamyonları kullanacaklar madencileri kullandı devasa aynen, kamyonlar var, devasa maden, kamyonlar aynen, yani. büyük taşıma ton evet. basması olan <gülüyor> tekenlikleri insan boyunun bir bir iki katına kadar ulaşan boyutlarda devasa kamyonlardan bahsediyoruz ve bunların <gülüyor> tabii zemine getireceği yükler ve altındaki yol yapısının nasıl olması gerektiğiyle çok ilginç bir konu. Evet. Ee, evet. Yani hep inşaat safhası düşünmüş tabii. Ondan sonra inşaat bittikten sonra bu iki e, işletme arasında yani lojistik merkez ve liman işletmesi arasında da ciddi bir trafik olacak herhalde diye düşünüyorum ben. Onun da ayrı bir ulaşım sorunu getireceği inancındayım. Evet. Evet. Hocam. yani bu konteyner limanı bir lojistik plana göre başta da söylediğim gibi burada yapılması gereken bir liman değil. tamamen dolgu toprağını döktükleri için yapılan bir Zaten. liman değil. <gülüyor> ha, evet. Boşta kalabilir diyorsunuz. <gülüyor> Olabilir. <tabii>. Hocam <gülüyor> size çok teşekkür ederiz Haluk Hocam. Ee, şimdi e, dinleyicilerimiz e, bu bahsettiğimiz Kanal İstanbul Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı'nı Kitapçılardan da temin edebilirler, internet üzerinden de alabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından biri olan Kültür Ayşe tarafından basılmış olan bu kitapta 17 farklı uzmanlık alanından toplam 20 ayrı rapor var. Ve bu raporlardan birisi de size ait Haluk Hocam. Kanav İstanbul trafik ve ulaşım açısından değerlendirme. Tabii görsel malzeme kullanamıyoruz programımızda. Aslında birçok görsel malzeme ile de e, siz e, raporunuzu e, hazırlamışsınız. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, bu konu burada bitmeyecek çünkü e, önümüzdeki e, programlarda aynı zamanda İstanbul e, trafiği üzerine de size sormak istediğimiz e, sorular var. Tekrar bir araya gelmek dileğiyle diyelim. Sağ olun hocam. Ben teşekkür hocam, ederim. Çok teşekkür hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, evet. Evet, teşekkürler. efendim Açık Radyo'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Haluk Gerçek hocamız idi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi emekli öğretim üyesi. Ayrıca İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Ulaşım Anap... Planlı çalışmalarında proje yöneticisi ve danışman olarak görev yaptığı Haluk hocamız ulaştırma planlaması ve politikaları sürdürülebilir kentsel hareketlilik ve erişilebilirlik ve ulaştırma yatırımlarının ekonomik değerlendirilmesi konularında çalışmalarını halen sürdürüyor. Şu anda da İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı adlı uluslararası projede ulusal ekip lideri olarak görev yapıyor. Evet hocam, tekrar tekrar teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler, hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.